Ben uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu. Her perşembe 92.5 Radyobox'da konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. Radyo Radyobox'a hoş geldiniz. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte bu hafta yine konuşamadıklarımızdayız. Bu hafta sadakatsizlik ve aldatma konusunu ele alacağız. Bu konuda uzman olan Profesör Doktor Mehmet Sungur diyor ki, ''Yaşamımız boyunca gözümüzü yakalayan birçok şey vardır. Ancak bunların çok azı yüreğimizi ve ruhumuzu da yakalar. Aşk, evlilik ve sadakatsizlik acısı gibi.'' Aşk benleri yok etme pahasına biz olabilmektir. Sınırları iyi çizilmiş bir evlilik ise benleri koruyarak biz olabilme sanatıdır. Sadakatsizlik ise bizi yok etme riskini göze almaktır. Hocam, sadakatsizlik hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi Mehmet Hoca'nın çok güzel yorumları vardır bu konuda. Ben de ondan eğitim aldım. 3 sene onunla çalışma kısırtı oldu. Evet. Kazakatsizlik hemen hemen herkesin yaşadığı bir sorun neredeyse. Neden? Çünkü boşanma sebepleri arasında ilk üç nedenden birisi olarak değerlendiriliyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani %86-90 birlikteliği ciddi bir tehdit olarak görüyor sadakatsizliği. Ancak kişilerin kendi başına geldiği zamanki tepkileri çok daha farklı. E, i̇statistiklere ve araştırmalara göre çiftlerin %6 kişiler, %75'i sadakatsizliğe rağmen evliliğini sürdürebiliyorlar. E, genelde bu benim başıma gelirse kesinlikle bu ilişki biter gibi e, önden söylemleri bulunan insanlar başlarına geldiğinde ee, evliliklerine ya da birlikteliklerini sürdürme yolunu tercih edebiliyorlar. Tabi bu nasıl bir süreçtir? Bunu daha sonra konuşacağız oldukça sancılı bir süreç. Yani evlilik e, veyahut da bir ilişki tarafların birçok fedakarlıkta bulunduğu veyahut da sadakatsizlik sonucunda kaybettik, kaybettikleri şeyin çok daha fazlasını ortaya koydukları bir kurum olduğu için belki de sadakatsizlik hadisesinden sonra da arkaların dönüm gitmek o kadar da kolay olmuyor. Hatta atalarımızın biliyorsunuz bu konuda bir sözü var. Bekara, bekara kadın boşamak kolaydır diye. Yani insanın başına gelmeden belki de tam olarak ne olacağı konusunda fazla bir bilgiye ya da öngörüye sahip değiliz. Şimdi sadakatsizliğin oldukça yaygın olduğundan söz ettiniz. Yani bu oran nedir? Şimdi, ya Bu konuda bir çalışma yapılmış yani yapılan mı? Yapılan bir araştırmaya göre boşanmış erkeklerin yüzde kırkı, kadınların da yüzde kırk evlilikleri sırasında cinsel sadakatsizlik yaptıklarını ifade etmişler. Tabi bu oran kadınlarda fazla gibi görünüyor. Neden? Bu boşanmış kadınlardaki sonuç. Çünkü şöyle bir şey var, kadınlarda sadakatsizlik geliştiğinde genellikle hani altta yatan temaların bir takım temalar var. Onları da konuşacağız yine. E, genellikle ilişki bitmiştir. Yani biten bir ilişki daha fazla e, sebep olmaktadır. O yüzden e, bu oranlara bakarsak boşanmış kadınlarda yüzde kırk dört, yüzde kırk gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Tabi az önce şeyi söyledin. E, bu yani insanlar boşanmıyorlar. Neden? E, çünkü bir ilişkiye yatırım yapılıyor. İki ilişkilerde Bazen yapılan yatırımları geri çekmek çok mümkün olmuyor. Yani bu batık yatırım dediğimiz bir terim var. E, evlilikte de öyle. Yani yıllarca yatırım yapıyorsunuz. E, sorun yaşıyorsunuz ama e, yatırım, o kadar çok yatırım yapmışsınız ki bu ilişkiye. O yatırımı da geri çekemiyorsunuz. Yani böyle bir e, kahvaltı ortamı var diyebiliriz bu konuda. Yani e, bazen ilişkiler dediğiniz gibi e, Sürüncemeye girse de, sürünse de taraflar birbirlerini bırakamıyor. Belki de bu yatırımdan kaynaklanıyor. Belki alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Belki de yeni bir başlangıç yapmak gerçekten zor geliyor. Şimdi hocam sadakatsizlik dediğiniz gibi hemen hemen herkesin başına gelebilir. Belki de insanlar hayatları boyunca en azından birkaç kez sadakatsizliğe veya da bir kez sadakatsizliğe maruz kalabilirler şimdi şunu aslında ayırt etmemiz gerekiyor yani sadakatsizlikle aldatma genelde hani e, insanlar arasında aldatma diye geçer aslında şöyle bir kavram karmaşası var bunu biraz aydınlatmamız gerekiyor e, şimdi sadakatsizlik dediğimizde e, mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan bir duygusal fiziksel ilişki sonucu mevcutta bulunan ilişkiyi e, şeye sokmak yani sıkıntıya sokmak o ilişkinin beklentilerinin, standartlarının şiğlenmesi. Yalnız aldatma dediğinizde artık bu şöyle bir şey. Yani aslında aldatma sadakatsizliğin kaçınılmaz bir sonucu, bir süreci gibi. Yani bu süreç nasıl bir süreç? Yalanlar ve mevcut ilişkiye karşı dürüstlük sınırları dışındaki davranışlar içeren bir davranış şekli diyebiliriz aldatma için. Yani şöyle de özetleyebiliriz. Sadakatsizlik bir seçim, aldatma ise bu seçimin kaçınılmaz bir sonucudur yani. Hocam e, aslına bakarsanız ben size sadakatsizlik nerede başlar sorusunu sormak istiyorum ama önce kısa bir ara vereceğiz. E, biliyorsunuz programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde konuyla ilgili genel bir bilgi veriyorsunuz veyahut da insanların zihinlerinde e, farklı bir bakış açısı yaratıp belki de e, öyle bir sorunla karşılaştıklarında neler yapacaklarına yönelik rehberlik ediyoruz. İkinci bölümümüzde ise o soruna muhatap olan veyahut da sorunun yaşamış insanları sorunlarında çare olmaya çalışıyoruz. Onların gönderdikleri soruları ve sorunları bir şekilde burada kısıtlı zamanımızda cevaplamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de ben dinleyicilerimize telefon numaralarımız ve iletişim adreslerimizi bir şekilde vermenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bize telefon ile ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz 0242 alan kodu 247 68 48 0-242-247-6848'den bize telefon ile ulaşabilirler ve sorularını yazdırabilirler. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimize 3969'a mesajlarının başına BAX yazarak ve bir boşluk koyarak sorularını ve sorunlarını iletebilirler. Şimdi güzel bir parça dinleyelim ardından sohbetimize devam edeceğiz. Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede düşün kaybolmuş ne olur terk etme yalnızlık çok acı bu renkli dünyayı sevmiştik birlikte. Sen dönüm her Nimil bahar savağı sen, sen biz bakışışlar ev nasıl karanlık, obuluk aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler gitmiyor. Ki hepce senin silin, sen de Zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyobox'da konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyobox'da uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ve ben Mehmet ile birliktesiniz. Bu haftaki konumuz sadakatsizlik. Hocam aradan önce size e, sadakatsizlik nerede başlar diye sormuştum. Ya da şöyle sorayım ben sorumu. E, sadakatsizlik illa fiziksel birlikteliği mi gerektirir? Veyahut da e, bir e, işte eski sevgiliye çiçek göndermeyi yoksa e, eski sevgiliye bir mesaj atmak da bir sadakatsizlik olarak nitelendirilebilir. Yani hatta şey denir belki de daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse aldatmak nedir yani nerede başlar? Neyi aldatma olarak nitelendirebiliriz? İlla aldatma bir şeyin aldatma veya da sadakatsizlik olarak nitelendirebilmesi için yani kişilerin birlikte mi olması gerekir? Tabii şimdi başlangıçta Tanımlama yaparken hani kavram karmaşası olmasın dediğimizde sadakatsizlikle aldatmayı ayrı ayrı tanımlamıştık. Yani sadakatsizlik de illaki bir fiziksel ilişki olması gerekmiyor. Duygusal bir ilişkide ya da mevcut ilişkinin beklentilerini ve standartlarını bozacak davranışlara girerek, mevcut ilişkiyi riske sokmazsa anlatma ve sadakatsizliğe giriyor. Yani bir eski sevgili çiçek gönderince eğer mevcut ilişkinizdeki kişi bunu öğrenirse o zaman bu ilişkinizin standardını bozmuş ve riske atmış oluyorsunuz. Yani o zaman e, biz en başta sizin yaptığınız tanımlama gibi biz olma e, biz olma çabasını biz olmayı yok etme riskini göze almış oluyorsunuz. Yani bizken bir, üçüncü bir kişiyi sokarak e, ilişkinin içerisine bu e, ilişki içerisinde ...riske giriyor. Yani mevcut ilişki riske giriyor. Şimdi... E, ...belki de sadakatsizliğin olabilmesi için... ...öncelikli olarak bir ilişkinin olması gerekiyor. İlişkinin olması gerek... Ki, e, iliş, ...sağlıklı bir ilişki için de... ...tarafların birbirine karşı... ...duygusal olarak bir şeyler hissetmesi gerekiyor. O halde de... ...belki de biz öncelikli olarak aşkı tanımlamamız lazım. Sadakati, sadakatsizliği... ...veyahut da bir ilişkiyi tanımlayabilmemiz için. Şimdi... E, ben şeyi merak ediyorum, bir insana aşık olunca acaba bize neler oluyor? Şimdi biz şöyle deriz, e, aşk için hocalarımızın çok değişik tanımlamaları vardır. E, mesela Sadece şeydi, hocaların tanımlamaları <gülüyor> var yani? Tarih <gülüyor> boyunca bunu yapamayacak, hiç kimse tam evet, olarak tanımlayamamış. tanımlayamamış. E, ama biz tabii psikiyatri açıdan bakıyoruz, Şimdi bilimsel e, yönden bakıyoruz ya bu değerlendirmeleri, hem analitik açıdan bakıyoruz. Şimdi biz şey deriz, e, işte... Aşık bir e, psikotik süreçtir. Yani psikotik süreç ne demektir? E, psikoz demek gerçeği değerlendirme yetisinin kargı demektir. Yani e, mevcut gerçeği değerlendiremezsiniz aşık olduğunuz zaman. Yani o kişiyle ilgili e, olumsuz yanların hiçbirini görmezsiniz. Hep olumlu yanlarını görürsünüz eksinlerin hiçbirini görmek istemezsiniz. E, hatta işte çevrenizdeki insanlar der ki bu sana uygun değil. Anneniz der, babanız der ya da işte arkadaşlarınız bu insanın şöyle yönleri var, böyle yönleri var bu sana göre değil. E, işte bütün olumsuzlukları var ama hepsi size düşman gibi görünür. Yani e, orada aslında kişinin e, hoşlandığı şey, aşkı aşk, aşık olduğu zaman yaşadığı duygudur. Yani aşık olduğu kişiden ziyade. E, aşık olunan kişiye karşı yaşanan duygudan mutlu olur insanlar e, ve hatta bir de şöyle bir e, terim de kullanırız işte biz aşk görme kusurudur e, ve e, evlilikte bunun tedavisidir ve evlenince görme kusuru sona erer. hani daha önceki program birinde de konuşmuştuk ya şöyle demiştik e, filmlerde ne oluyor işte insanlar evlenince e, mutlu son aslında film oradan sonra başlıyor yani Aşk da böyle bir şey. E, aşk bir duygu. Yani bunu öncelikle ayırt etmek gerekiyor. Mesela hani şöyle öfkelendiğiniz zaman her zaman bir kişiye yüz, yüz üzerinden yüz şiddetinde öfkelenebilir misiniz? Tabii <gülüyor> e, Evet. Aşk da bunun gibi bir şey. Yani her zaman yüz şiddetinde olmayacaktır. Bu duygu azalacaktır. E, azaldığı zaman da elinizde kalanlar çok önemli. Yani elinizde ne kaldı, bu ilişkide neler var, saygı var mı, güven duyabiliyor musunuz? Temel duygusu bu ilişkinin. Yani bir inşaatın temeli gibidir güven duygusu. E, ya yani inşaattaki demir ve e, şey ne kadar önemliyse demin. E, ilişkide de güven duygusu çok önemlidir. Eğer güven duygusu yoksa bu ilişkinin ayakta durması çok zor. Yani sadakatsizlikle ve aldatma da güven duygusu açısından çok e, Tarsıcı, darbeleyici, örseleyici bir yaşantı çiftleri için. Bir düşünür, bir insana bir kere güvenebilirsiniz. Ve o güveni kaybettikten sonra bir daha ona asla eskisi gibi güvenemezsiniz. Sadece ona eskisi kadar güvenebilmeyi istersiniz demiştir. Bence belki de burada sizin anlatmaya çalıştığınız şey de çok önemli. İlişki yaşayanlar, evli olanlar arkalarını dönüp gözleri gidebilmenin, onun gözlerinin arkada kalmamasını ne kadar önemli bir duygu olduğunu çok iyi bilirler. Belki de dediğiniz gibi sadakatsizlik o güven duygusunu sarsıyorsa evliliğin ana temellerinden birisini, belki de en önemli temelini veyahut unsurunu evliliği ayakta tutan o iskelete zarar vermiş oluyor. ancak her ne kadar ilişkiye bu kadar zarar verse de sadakatsizlik işte az rastlanabilir bir olgu değil. Biraz önce sadakatsizliğin toplumun hemen hemen her katmanında ve çok yoğun bir şekilde rastlandığını söylemiştiniz. Ama ben bence şunu öncelikle ortaya koymak gerekiyor. Sadakatsizliğe uğrayanlar veya da sadakatsizlik nelerin kaybedilmesine neden oluyor. Ama bunu konuşmadan önce bence bir ara verelim. O aradan sonra devam edelim. Thank you.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 Aldım elime sızımı, yine aşınca çayın suyu boyudu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyi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 bir umutlu yaşatan insanı, aldım elime sazımı. Yine çayın suyu boyunu, belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz, neyiz ve İzlediğiniz şimdi. Doktor Sevilay Zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baskan konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baskan, herkese iyi akşamlar. Bu hafta ben Mehmet ve uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte sadakatsizliği ele alıyoruz. Öncelikli olarak ben telefon numaralarımızı vereyim. 0242 alan kodumuz 247 68 48. 0242 247 68 48'den bize telefon ile bağlanabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 39 69'a mesajlarının başına BAX yazarak sorularını ve sorunlarını bize iletebilirler. Biraz önce de dediğim gibi bu haftaki konumuz sadakatsizlik. Hocam, bize sadakatsizliğin ne olduğundan bahsettiniz. Sadakatsizlik ile aldatma arasındaki farklardan veyahutta o iki kavram bir kavram karmaşasına neden olmaması için ikisinin arasındaki farklardan bahsettiniz. Daha sonra ilginç bir istatistikten bahsettiniz. Mesela Sadakatsizliğe uğrayan çiftlerin neredeyse %60 ila %75'ini ilişkilerine devam ettiğini söylediniz. Hatta ben bu konuyla ilgili internette birkaç makalede okudum birkaç makalede. Bazı çiftlerin bu olay ortaya çıktıktan sonra sorunu aştıkla, aşmalarının ardından ilişkilerine daha sağlıklı bir şekilde devam ettiklerini okumuştum. Tabii böyle bir sonuç da olabiliyor bazen yani yaşananlardan anlam çıkararak e, geleceğe daha farklı bir bakış açısı daha mutlu olmaları bu ilginç bir şeydir aslında e, öyle çiftlerde olabiliyor tabii ki bu, bu etki yaşantılarından anlam çıkartarak mutlu olabiliyorlar. Peki hocam e, eski yaşamlar eski yaşantılarından veya da deneyimlerinden e, anlam çıkarttıklarını söylediniz e, sadakatsizliği neden olan faktörler nelerdir? Yani şimdi e, tabii ki hiçbir şey durduğu yerde olmaz. Özellikle bizim gibi e, erkek egemen toplumlarda ve daha geleneksel yapıya sahip olan toplumlarda erkeklerin aldatması daha böyle sıradan ve doğal karşılanırken kadınların aldatması daha böyle fazla tepki çekiyor. E, şey sormak istiyorum öncelikli olarak kadınlar mı daha çok aldatır erkekler mi? Yani bilim, bu, bu soruya magazinsel bir cevap yerine bilimsel olarak yapılmış bir çalışma var mı yani? Bu konuda bir çalışma yok diyebilirim. Yani en azından benim bildiğim yok bilen varsa bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok bu konuda bir çalışma. Ama tabii bu çok merak edilen bir şey. Yani işte neden neden bir çok tartışılan, sürekli gündeme gelen bir konu. Ama şöyle bir kısaca toparlayacak olursak, bir takım temalar var tabi ki. Sadakat size sebep olabilecek. Örneğin biten bir ilişki. Yani bir ilişki tamamen artık tükenmiş, iki tarafın birbirinden beklentileri kalmamış, işte saygının, sevginin, bir takım temel güven duygularının tükendiği bir birliktelik yine böyle bir sadakatsizliğe neden olan bir etkin olabilir. Tabii mesela şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen mevcut ilişkini bırakıp gidecek kadar kötü, ne de devam ettirecek kadar iyi oluyor. Bu tip ilişkilerde de bir sevgi ihtiyacı direksiği evet. giderme ihtiyacıyla bu tür aldıkmalar veya da sadakatsizlikler Tabii bu tür olabiliyor. Sadakatsizliklerin ortaya çıkması da genellikle sevgilinin ikinci kişinin bir süre sonra beklentilerinin artması. Mesela kişi evliyse işte ''Artık boşan benimle birlikte ol, ben kendimi değersiz hissediyorum, benim senin hayatında yerim nedir?'' gibi beklentilere girmesi bu bu tip ilişkilerdeki e, aldatmanın ortaya çıkmasına sebep oluyor ve e, bunu yaşayan kişi tam bir ikilem içerisinde kalıyor. Hani e, eski mevcut ilişkisini mi devam ettirsin, e, yoksa şu anki e, ikinci ilişkiyi mi devam etsin? Bazen şöyle bile diyebiliyor insanlar, e, işte... Onun şu özellikleri, bunun bu özellikleri keşke tek bir insanda olsa ya da keşke imkan olsa da ikisininle bir ayrı bir hayatım olabilse gibi beklentiler içerisinde yoğun bir anksiyete ve sıkıntıya sebep olabilir. Yani birtakım psikiyatrik belirtilere bile sebep olabiliyor. Siz program öncesinde konuşurken böyle bir hastanızdan bahsetmiştiniz. Hastaneye bile yatırılmasına gerek olduğunu... Tabii yatır... çok yoğun anksiyeteler de sebep olabilir. Biz bunlara uyum diyoruz. Yaşanan şeylere reaktif bir takım şeyler. Yoğun anksiyeteye sebep olabilir, depresyona sebep olabilir. Psikiyatrik bozuklukların altında neden olarak değerlendirmek lazım. Tabii ayrıntılı bilgi almak lazım bize danışan kişilerin neden hani bu, bu sıkıntılara yaşıyorlar bunları öğrenmek gerekiyor altında da tabii böyle bir e, sorun yatıyor olabilir ee, şimdi siz aldatmanın e, nedenlerinden bahsederken aklıma benim şu soru geldi e, durup dururken bir mesela bir kavga sonrasında veya da ani bir kızgınlık ya da bir duygu boşalması sonunda insanlar ortada hiçbir şey yokken partnerlerini aldatırlar mı ya da gerçekten aldatma, ya bütün aldatma vakalarını veyahut da genelinde aldatma veyahut da sadakatsizlik ben geliyorum der mi? Şimdi tabii şöyle diğer başka temalar da var. Hani biz şeyden bahsettik. Biten ilişkiden, Hı -hı. ortalama ilişkiden. Bazen misilleme amacıyla yapılan aldatmalar da olabiliyor. Yani intikam amacıyla. O beni aldatmıştı. Nasıl aldatılırmış ben de ona göstereyim gibi olabiliyor. Ya da kendini yeniden fark ettirmek için evlilikte oldukça ihmal edildiğini düşünen taraf Beni artık bir anlasın hani ben varım bu ilişkide ben neredeyim benim kıymetimi anlasın bak başkaları beni beğeniyor beni onaylıyor sen benim farkımda değilsin ee, düşüncesiyle e, bir aldatma sürecine de girebilir hmm. ee, ya da işte e, şöyle de çok aslında fırsatçılık ve deneysel amaçlığı dediğimiz grup var yani işte cinsel deneyimi sınırlı kişilerin e, başka kişi başkasıyla olan seks e merakı sebep olabilir. Ya da deneyimi fazla olan şöyle hani Onunla tek nasıl olur acaba gibi düşüncelerle böyle e, girilen ilişkiler olabilir. Anladım. Ama e, şimdi aldatmanın veyahut da sadakatsizliğin yani, e, ortada bir şey yokken veyahut da her şey çok iyi giderken e, eğer bir kızgınlık sonrasında e, taraflardan biri gidip eşini aldatıyorsa aslında bunun uzun süredir var olan bir sorunun ...neticesi olduğunu söyleyebiliriz demek ki. Tabii çok insanların davranış, ...tabii impulsif davranışlar da vardır... ...insanlarda ama böyle bu yoğun bir... ...dinamik konu aslında. Bunun altında yatan... ...nedenlerine bakmak gerekir. Yani çiftten ...ilişkisi nasıl oldu, durumu nedir... ...neredeydiler, nereye geldiler... ...ilişki anlamında, ilişki gelişti mi... ...kötü yönde mi gitti... ...bunların hepsine bakmak gerekiyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz... ...hocam? Aldatma... ...alışkanlık yapar. Yani... Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi eğer e, bizimki gibi toplumlarda yani hem geleneksel hem de erkek egemen toplumlarda e, erkek aldatıyorsa ve kadın bunu bildiği halde göz yumuyorsa bu bir şekilde alışkanlık haline dönüşebilir mi? Yani erkek bunu tekrarlamaya devam eder mi? Şimdi bunu biraz e, farklı açılardan ele almamız lazım. Ee, birincisi e, kırsal kesimde çok gözlediğimiz bir şey aslında bu işte e, kumalar var aynı evde üç tane hanım var işte 42 çocuk var mesela benim bildiğim e, bir evde 42 çocuk vardı üç hanım vardı işte her gün ayrı bir sofraya bey gidiyordu işte hangi sofra güzelse bazen onu tercih edebiliyordu bu e, yani o, mesela o toplumda normal kabul ediliyordu yani e, tabi erkekler ve diğer geneli açısından normal kabul ediliyordu tabii biz, e, psikiyatrist olarak ben o şey, e, hayatı yaşayan kadınlarla görüştüm için yani hiçbir çaresi yok yapacağı bir şey yok ve bunu kabullenmek zorunda işte töresel olarak yöresel olarak kabul etmek zorunda olduğu için hiçbir şey yapamıyor yani hiçbir gücü yok, ekonomik gücü yok konuşma hakkı yok daha çok tabii kadınlar yaşıyor bu sorunu o yüzden de bir şey yapamıyor yani bu ilişki diye bir şey diyemiyor Yani toplum kabul ediyormuş gibi kabul ettiği için oradaki toplum bunu sürdürmek zorunda bu evliliği sürdürmek zorunda ama daha çok şehir merkezlerine geldiğimizde kadınların eğer ekonomik gücü varsa artık insanlar çok minnet etmiyorlar birbirlerine hemen duyuyoruz zaten hani çok çabuk boşanmalar oluyor yani kimsenin kimseye minneti yok diyebiliriz. Yani beden e, insanlar emek vermek istemiyorlar. E... Yani e, tabi e, sizin bahsettiğiniz tarza bir tablo işte bir evde üç kadın, 42 tane çocuğun bir tablo olduğu bir tabloyu biz de tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Ancak her e, aldatma vakasından sonra hatta böyle bir durumla karşılaştıktan sonra taraflar gerçekten birbirlerini boşan yani boşanma boşanmalılar mı yoksa nasıl bir yolu izlemeleri gerekiyor böyle bir tablo ortaya çıktı ve hmm. bir, bir çift var yani neler yapmaları lazım şimdi e, bazen e, az önce dediğimiz gibi hani impulsif davranış hani bu aldatmada olduğu gibi boşanmada da tamam işte ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum Böyle bir şey benim hiçbir tahammül gücümde yok deyip direkt kesip atan çiftler de olabilir. Yani boşanan çiftler de olabilir. Ama bu istatistiklere bakacak olursak %60-75 ilişki devam ediyor. Yani bu bir kriz dönemi aslında. İlişkide bir kriz dönemi. Mevcut ilişkinin kaybı yani bir çeşit yas aslında bu bir durum kaybı yas için illa ki birinin ölmesi gerekmiyor yani bu evlilikteki ilişkinin kaybı da bir çeşit yas reaksiyonu ve çiftin bu yas dönemini krizi atlatmaları gerekiyor birlikte tabi bazı çiftler atlatabiliyor bazıları atlatamıyor yas sürecini e peki yas sürecinde ne şeyler olabilir yani şaşkınlık öfke inanamama kabullenememe ve sürekli nedenler araba neden böyle oldu ne oldu ne, ne eksikti ne yanlıştı neden böyle bir şey yaptı Umutsuzluk, çaresizlik, üzüntü hatta depresyona giren eşler olabiliyor. Önce tabi ilk başta kabullenememe şok dönemi var. Yani böyle yoğun bir öfke duygusu nasıl böyle bir şey yapar ve artık dünyanın bir güvenilmez bir ortam olduğunu düşünmeye başlıyor insanlar. Çünkü en güvendiği insan, en güvendiği ilişkisi de bir güvensizlik yaşıyor ve dünyaya bakış açısı değişmeye başlıyor kişilerin. Ee, aslında sadakatsizlik geldiği zaman e, nedense benim aklıma erkek geliyor yani bu taraf, sadakatsizlik fiilinde bulunan veyahut da altıdan taraf belki de bir erkek olduğum için tam olarak yani onu da şey yapamıyorum ama ne kadar doğrudur veyahut da yanlıştır e, hep sadakatsiz olan taraf erkek gibi geliyor e, ama bazen e, e, çok böyle yaygın olmasa da Taraflar sanki e, kendileri anlaşmışlar gibi. Yani sadakatsizliği bir şekilde e, kanıksıyan veyahut da onu görmezden gelen çiftler var. Böyle bir evlilikte e, taraflar ne kadar mutlu olabilir? Şöyle söyleyeyim açık bir şekilde. E, erkek cinsel ihtiyacını dışarıda gideriyor ve kadın bunu bir şekilde biliyor. Yani tabi bu bir çeşit psikiyatrideki savunma mekanizmalarından biridir. Yatsıma deriz biz ona yok sayma sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bu bir çeşit benlik bütünlüğünü korumak için sürdürülen bir mekanizmadır. Tabii bir yerde bu mekanizma patlak verebilir. Yani çok çaresi olmayan kadınlar bunu kabullenerek yaşarlar. Ama neler olabilir? İşte bir takım psikiyatrik sorunlar çıkabilir, baş ağrıları çıkabilir, vücutlarına somatik yakınma dediğimiz ağrılar çıkabilir. E, bu bastırdığı duygulara bağlı. E, yani yas dönemini tam yaşamamış oluyor. Yok sayıyor ama bastırıyor aslında. Bilinç dışına yoğun bastırdığı bir öfke, e, hüzün, yaşayamadığı duygular, ifade edemediği duygular. Yani e, sadakatsizlik aslına bakarsanız e, her ne kadar e, ilişkileri dışarıdan normal görünüyor olsa da ta, bu sadakatsizliğe maruz kalan kişi hayatından birçok şeyi kaybediyor. E, yani sadakatsizliğe uğrayan kişilerin neler kaybettiği ile ilgili bir genellemevalı bir şeyde de bulunabilir miyiz şimdi tabii şöyle hani herkes boşanmıyor yani bir fiil e, gidip de mahkemede boşanmıyorlar ama evlilikler sürüyor ama nasıl sürebiliyor bazı evlilikler duygusal boşanma şeklinde devam edebiliyor yani çiftlerin artık e, ilişkiye hiçbir yatırımı kalmıyor birlikte e, paylaşıldan e, mutluydıdan hiçbir şey olmuyor bazen de işte çocuklar var ne yapalım e, hani çocuklar büyüsün çocuklar et siklenmesin gibi düşüncelerle ya da işte ekonomik sıkıntılar e, alışıda gelmiş hayatın e, cazip yanları nedeniyle de bu ilişki devam edebiliyor ya da e, aldatılan tarafın ailesinden bir destek gelmiyor yani ne yapacağını bilemiyor bir Kriz dönemi dediğim gibi sadakatsiye uğrayan kişi öncelikle şey diye düşünüyor artık e, ben aynı kişi değilim e, özel olmaktan çıktım ben hani e, onun için özel değilmişim, beni kullandı, attı ee, gibi düşünceler içerisine girebiliyor. Bir de gidemediği için utanç duygusu yaşıyor. Yani utanç verici bir durumdayım. Yani ilişkiyi devam ettirmek zorundayım. İşte ilişkiyi devam ettirmek için elinden geleni yapıyor. Sürekli nedenler arıyor. Neden böyle bir şey yaptı? Düşüncelerini kontrol etmeye çalıştıkça daha çok düşünüyor. Ee, ve... Ee, bir süre sonra şey de yapabiliyor. Işte arkadaşlarından uzaklaşıyor. Çünkü arkadaşları da aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İşte, ne oldu, nasıl ağlattı, ne oldu falan nasıl kabul ediyorsun. Tabi herkesin çok farklı yorumları oluyor burada. Profesyonel bir yardım alması, kendisi birlikte aslında bu nedenleri düşünmesinde fayda var. Sadakatsizliğe uğrayan kişinin. Ee, utanç, suçluluk. Bir de bir süre sonra suçluluk da oluşabiliyor. Acaba ben onu ihmal ettim. Bu nedenle böyle oldu gibi. Ee, bazen de kendini yetersiz hissederek depresyona girebiliyor. Yani çok farklı tepkiler var. Burada biraz biz kategorize etmeye çalışıyoruz ama insana özgü bir şeylerde hiçbir zaman için şu, şu şudur bu budur diyemiyoruz. Çok farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii her birey ayrı bir vakadır. Ayrı bir inceleme alanıdır. Bence biraz bir ara daha verelim. Aradan sonra devam ederiz. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile Konuşamadıklarımızda bu hafta sadakatsizlik ve aldatmayı ele alıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde bize canlı olarak bağlanabilirsiniz ya da sorularınızı gönderebilirsiniz ee, ya da e, SMS ile bize ulaşabilirsiniz. Ben telefon numaralarımızı size hatırlatayım 0242 alan kodumuz 247 68 48 0242 247 68 48'den bize bağlanabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz mesajlarının başına 39 mesajlarının başına baks yazıp 3969'a sorularını ve sorunlarını iletebilirler. Program içerisinde yetiştirebildiğimiz sorulara cevap vereceğiz ama yetiştiremediklerimiz program esnasında cevaplayamadığımız soruları ise program bittikten sonra hafta içerisinde bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara. Müzik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 Uzman psikiyatrist Doktor Sevilay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımıza bu hafta sadakatsizlik ve aldatma konusunu ele alıyoruz. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için ben telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatayım. 0242 alan kodumuz 247 68 48. 0242 247 68 48'den dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a Mesajlarının başına box yazarak sorularını ve sorunlarını yazabilirler ve bize ulaştırabilirler. Programımızın ikinci bölümünde bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Eğer program süresi içerisinde yetiştiremezsek hafta içerisinde bir şekilde o soruları cevaplandıracağız. Hocam biraz önce aradan önce sadakatsizle uğrayan kişileri neler kaybettiğinden bahsetmiştiniz. Şimdi sadakat, sadakatsiz neler kaybediyor bir de ondan bahsedelim isterseniz. Tabi şimdi iki taraflı değerlendirmek lazım. Empatik yaklaşmak gerekirse sadakatsizlik yapan kişi de belki de çok da beklemediği kadar büyük boyutta bedeller ödeyebilir. Ya da öyle sonuçlandığını düşünebilir davranışın. Yani ben bu kadar büyük bir bedel ödeyeceğimi düşünmüyordum. Ne zaman bitecek bu? Her gün aynı konu açılıyor. Sadece ben mi sorumluyum gibi öfkelenebilir. Kendisini yalnız hissedebilir. Özür, dışı, özür dilemek dışında işte neler yapabileceğini düşünür yani çünkü eşine karşı çocukları varsa çocuklar duyduysa çocuklarına karşı ailelere karşı hem eşinin hem kendi ailesine karşı hem de iş hayatında duyulduysa iş arkadaşlarına karşı bir prestij ve güven kaybına uğramıştır ve bunu nasıl telafi edeceğini bilemez suçluluk duyabilir, utanç duyabilir umutsuzluk yaşayabilir ee, ve yoğun bir çaresizlik duygusu içerisinde olabilir. Ee, bir takım dediğim gibi az önceki, az önce bahsettiğim gibi depresif yakınmalar ve anksiyete bozukluklarına bile sebep olabilecek e, sorunlar yaşayabilir. Ee, sadakatsizliği belki biz e, hani bilimsel veya tıbbi olarak ele almadığımız sürece hep e, toplumsal veya da sosyolojik açıdan ele alırız. Yani e, kendi aramızda konuşurken işte. Türk erkekleri içerisinde aldatmanın ne kadar kolay olduğundan bahsederiz. Hatta bazen bazı topluluklarda işte aldatan aldatmayı bir aldatmak kelimesi altında değil çapkınlık olarak farklı bir kimliğe veyahut da farklı bir yapıya büründürerek ele alırız. Ve çapkınlık bir prestij kaynağı veyahut da bir övünç kaynağı haline gelir. E, tabii ki yani çiftler arasında veyahut da cinsi cinsiyet ayrımı yapmamak gerekiyor ancak yani aldatmak söz konusu olduğunda toplumun veya da insanların buna karşı yaklaşımları çok farklı oluyor kadına farklı yaklaşıyorlar erkeğe farklı yaklaşıyorlar şimdi belki de bizim öncelikli olarak dediğim gibi sorularımız dinleyicilerimizden geliyor belki de sorular üzerinden gidersek konuyu daha iyi anlayabiliriz daha iyi anlatabilirsiniz o yüzden ben Önce bir soru var, ona, onu bir okuyayım, okuyayım. Bunun üzerinden gidelim. Dinleyicimiz 10 yıllık evli olduğundan bahsetmiş. İyi bir evliliğim var sanıyordum ama... 4 ay önce eşimin beni aldattığını öğrendim. İş yerinden bir kızla ilişkisi olmuş. Eşimi affettim, çocuklarım olduğu için. Ama olanları hazmedemiyorum. İçimden atamıyorum, ne önerirsiniz... Ben bir hatırlatmada bulunayım. Sorularınızı yazarken isim yazmak zorunda değilsiniz. Ancak cinsiyetinizi ve yaşınızı belirtirseniz e, doktorumuz için sizin sorularınıza cevap bulması daha kolay olacaktır. Buyurun. Tabii şimdi e, iyi bir evliliğim var sanıyordum. Hiç beklenmedik bir kriz evlilik için bu yaşanan olay. E, ama ben öncelikle şunu soruyorum. Bu evliliği sürdürmeyi mı düşünüyorsunuz? Bitirmeyi mi düşünüyorsunuz? Hani biraz zaman geçmişse. Ee, sürdürmeyi düşünüyorsanız bu konuda bütün kafanızdaki soru işaretlerini mutlaka eşinizle konuşmalısınız. Neler var? Yani bütün soru işaretleri bitmeli. Bunların hepsine cevap almalısınız. Bu evliliği sürdürmeyi düşünüyorsanız. Ee, ve yolunuza ondan sonra devam etmelisiniz. Yani bunu başaramıyorsanız zaten bir psikiyatristen profesyonel yardım almalısınız. Ve onunla birlikte e, sorularınıza yanıt almalısınız. Yoksa hiçbir şey yokmuş gibi evliliğe devam etmeye kalkarsanız, e, bu içinizden atamıyorum, hazmedemiyorum, e, bu yasınızı, öfkenizi e, tam olarak ifade edemezdi ve yaşayamazsanız, bir süre sonra işte her e, tartışma sonucunda ya da çatışma sonucunda eşinizi, işte sen zaten geçmişte şunu da yapmıştın bana. Sen yani zaten böylesin, Sen, sana güven olmaz. Hatta e, çocukların yanında da böyle konular geçebilir. Bir süre sonra çocuklar da dahil olur ve oldukça huzursuz bir ortam. Yani e, özellikle bu aldatma sorunu sonrasında mümkün olduğunca ailelerin duymamasını önerebiliyoruz biz çiftlere. Neden? Çünkü aileler işin içine girerse bir anne ya da babanın e, çocuğuna çok objektif bakmasını bekleyemiyoruz. Yani tarafsız davranamazlar. Muhakkak ki kendi çocuğu için... Yani taraftar olarak konuşacaktır ya da e, yorumlar yapacaktır e, ya da davranışlarını yönlendirecektir. O yüzden mümkün olduğunca çiftlerin sorunları kendi işlerinde çözmelerini öneriyoruz ve e, aileler karışırsa gerçekten sorun çok büyüyor. Çocuklar da eğer e, duymuşlarsa o da o, aile içindeki... Ee, anne baba rolünü yani otorite figürlerini çocuklar açısından sarsıcı bir duruma gelebiliyor. Huzursuz, mutsuz bir aile ortamı e, çocuklar için de gerçekten sıkıntılı bir ortam sebep olabiliyor. Belki de aldatma ve sadakatsizlik konusunda bir bilgi kirliliğine sahibiz. Biliyorsunuz ki e, popüler medya araçları bu konuya oldukça fazla değiniyor dizilerde, filmlerde. Kadın ve erkek dergilerinde, gazetelerin magazin sayfalarında, hatta bir gazetenin belki kemiğini oluşturan sayfa bile neredeyse bunun üzerine kurulu. Tabii e, biz, ben öncelikli olarak böyle bir e, duruma karşılaşan çiftler veyahut da bireyler için e, bu sorunu tek başına çözmeye uğraşmaktansa profesyonel bir yardım almaların her zaman sorunu daha kolay çözmelerinde yardımcı olacağını düşünüyorum tavsiye ediyorum Tabii evliliği yeniden e, terapi sürecinde evliliği yeniden yapılandırmak gerekiyor yani çift önceki ilişki artık bitti yani o bitmiş bir ilişki yaşadığınız bu aldatma ve sadakatsizlik öncesi ilişki bitmiş şu an yeni bir ilişki kuruyorsunuz gibi aslında bir yerde bakmak gerekiyor yeniden yapı taşlarını oluşturmak e, ve bundan sonraki beklentileri belirlemek aslında az önceki şey sorunuzu atladık galiba hani alışkanlık haline gelir mi aldatmak demiştiniz ya evet. yani burada aslında önemli olan şu eşler konunun üzerini kapatırsa ve bu aldatan kişi tarafından bir alışkanlık haline nasıl gelebilir çünkü şey diğer taraf bir tepki vermiyor demek ki Hani bu normal kabul edilebilen bir davranış gibi düşünülerek tekrar edebiliyor yani bu dizilerdeki ya da medyadaki aldatmaları da aslında biz çok şey yapmıyoruz hani şu açıdan model alma, gençler açısından model alma açısından çok uygun görünmüyor aslında. Bir çeşit normalizasyon sağlanıyor. Yani böyle şeyler olabilir. İşte bunlar normaldir gibi insanlara biraz model oluşturabiliyor. Yetişkin insanlar için çok sorun olmayabilir ama ergenlik döneminde kişilik tam oturmadığı için bir takım zaten kendi kişiliğini kaosu içerisinde bir de böyle şeyler ergenlik döneminde fiktasyonlar da çok fazla olabilir yani böyle model alabilirler ünlü kişileri model alabilirler işte şöyle hatta bu konu oldukça medyada çok konuşulan bir konu biliyorsunuz yani bu konu gerçekten sıkıntılı bir konu aslında Tabii e, aldatmayı veyahut da e, herhangi bir psikolojik sorunu ele alırken toplumsal yapının veyahut da toplumsal yapının olaya yaklaşı, yaklaşımının etkileri ve önemi çok fazla. Ben e, program öncesinde araştırma yaparken e, özellikle Fransa'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına rastlamıştım ve çok da ilginç gelmişti. Orada yapılan araştırmaya göre çiftlerin e, yaklaşık olarak yüzde e, kırkından fazlasının düzenli olarak eşlerini aldattığını söylemiş. Ve bu oran erkeklerde yani erkeklerin yüzde kırkı Fransa'da e, eşlerini aldatırken kadınların yüzde da eşlerini düzenli olarak aldattıklarından bahsediyor. ve Orada şöyle bir ibare vardı. Makaleyi yazan veya araştırmayı yayınlayan yine bir Fransızdı. Bizimki gibi e, e, serbest cinselliğin e, yaşandığı ve teşvik edildiği bir toplumda bile e, aldatma ve sadakatsizlik çiftler arasında büyük sorunlara neden oluyor demişti. E, bize belki de muhtemelen vardır yapılan bir çalışma veyahut da yoktur. Bunun çok da bir önemi yok ama e, aldatma her zaman büyük bir sorun. Gelen sorulardan da ben bunu anlıyorum. Bir, şimdi uzun bir soru var önümde. Onu ben size okuyacağım. Dinleyiciler, Dinleyicimiz 26 yaşındaymış ve bir yıllık evli olduğundan bahsetmiş. Eşime sadakat konusuna son derece güveniyordum ama oyun sitelerinin birinde kendisinden yaşça büyük bir bayanla tanıştığını, telefonla konuştuğunu, mailleştiğini öğrendim. Üstelik yaşadığı şehre giderek kadınla beraber olduğunu da öğrendim. Aklımdan ilk geçen boşanmak oldu ama eşim pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Onu affettim ama ona her dokunduğumda tiksiniyorum. Aklıma o kadın geliyor delirmek üzereyim artık özgüvenimi bile kaybettim beynimi kemiren düşüncelerden nasıl sıyrılabilirim bence dinleyicimiz kocasını veya da işini sosyolojik olarak affetmiş ama psikolojik olarak hala onun sorunları şey, devam ediyor bu konuda ne diyeceksiniz e, tabi burada e, bu kriz ortamı çok atlatılamamış aslında e, bir takım soru işaretleri kafasında yine devam ediyor neden nasıl işte ne vardı farkı neydi Yoğun bir öfke duygusu, kabullenememe. Tabii şimdi bu devam edecekseniz bu evliliği devam ettirmeyi düşünüyorsanız, bütün soru işaretlerini çözmeniz lazım, sorularınızı sormanız lazım ve bu sayfayı kapatmanız gerekiyor. Yani artık affetme süreci tekrar güven ortamı oluşturma sürecine geçmeniz gerekiyor. Yani bunu başarabilecekseniz bu yola devam etmeniz lazım. Eğer bunu başaramayacaksanız zaten bu evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi çok mümkün değil. Az önce dediğim gibi en küçük çatışmada sen zaten şunu yapmıştın sen zaten bunu yapmıştın gibi gündeme gelecektir ve bu sanal ortamdaki ilişkiler de çiftler arasında ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Ee, eskiden çapkınlık mahalleyle sınırlıydı. Ama artık bütün dünya ile insanlar çok kolay bir şekilde iletişime geçebiliyorlar ve aldatmanın boyutları ve şekli de çok değişti. çapkının şekli de değişti diye düşünüyorum. Sürekli olarak sorulara şöyle bir baktığımda genelde aldatılan kadınların gönderdiği sorular var. Aldatılan erkekler belki de bu konuya çok fazla değinmek istemiyorlar veyahut da ifade etmek istemiyorlar. Ee, ama ben e, bir erkek olarak aldatan bir kadının itirafını duymak veyahut da öyle bir sorundan bahsediğinizde ilgimi çekiyor. Şu an önünde bir soru var. 30 yaşında evli bir bayanım. Eşim beni ve evini devamlı ihmal ettiği için komşumuzla ilişkim oldu. Ama şimdi çok pişmanım. Bunun telafisi yok. Eşime anlatmak istiyorum daha fazla dayanamıyorum. Ama evliliğimiz bitsin istemiyorum. Çünkü eşim eskisi gibi değil ilgisiz değil kafam çok karışık ne yapabilirim demiş dinleyeceğimiz. Tabi şimdi yine bu çok rastladığımız hikayelerden birisi yani yeniden yapılandırmak gerekiyor bu evliliği tekrar. Şöyle bir şey var hani evlenirken şunu da soruyoruz soruyorum ben bazen hani flört döneminizde nasıldı eşiniz ya da evliliğiniz ilk dönemlerinde bu insana ya yani aslında bir yerde şunu hatırlamalarını istiyorum beni. Yani güzel günler de geçirdiniz siz bu insanla nedir peki sizi bu hale getiren? Ne oldu da nasıl bir süreç geçirdiniz de siz bu duruma geldiniz? E, programın en başında da söylemiştik işte aşk bir görme kusurudur, evlilik de onun tedavisidir demiştik ve e, hatta bir psikotik süreç olduğunu, işte hiç onun olumsuzluklarını görmediğimizi söyledik. Ama sonuçta o bizim tercih ettiğimiz e, birlikte olmayı, ömür bir ömür geçirmeyi tercih ettiğimiz insan. Ne oldu da biz bu duruma geldik? E, bunları yani bu yaşadığımız acıdan aslında bir anlam çıkarmak önemli. Yaşanan acı lardan anlam çıkararak önümüze devam edebiliriz. Eğer biz yaşantılarımızdan bir anlam çıkarmıyorsak... E, ...o zaman e, keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı diye... ...geçmişte debelenip dururken bugünü ve yarını kaçırabiliriz. Yani en mutlu insanlar e, anı yaşayabilen insanlar. Eğer geçmişe saplanıp kalırsanız ya da gelecekle ilgili çok yoğun kaygılar yaşarsanız... ...şu anı yaşayamazsınız. Ve belirsizlikle insan beyninin en rahatsız eden şeydir... Ya biz şey deriz hatta, bir insana psikolojik gücünü gösteren şey belirsizliğe tahammülüdür. Bir insan belirsizliğe ne kadar tahammülü ise o kadar güçlü bir psikolojik yapılanmaya sahiptir deriz. Çünkü her halikarda sorunlar her zaman var. Yani stressiz bir hayat yok. Önemli olan stresler karşısında kişinin çözüm üretebilmesi, alternatifler geliştirebilmesi. Bunu yapabiliyorsa bu insanın gücüdür aslında. Ben mutluluğu pamuk şekerine benzetiyorum. Acıları ise böyle insanın içerisine oturan ağır bir metal kütle gibi. Yani pamuk şekeri çok çabuk bir şekilde ortadan kayboluyor ama acıları ortadan silmek veyahut da kaybetmek o kadar kolay olmuyor. Belki de insanların güzel şeyleri çok uzun süren güzel şeyleri çok çabuk unutmasının ve acıların altında kalmasının sebebi de bu, budur diye düşünüyorum sorularımız gelmeye devam ediyor. Ve şunu eklemek Hı -hı. isterim. Acı da tabii bir duygu. Yani e, hani az önce bahsettik ya öfke ve aşk nasıl bir duygusu. Acı da bir duygu. Ama bazı acılar var tabii ki. Yaslar, yaşantılarla ilgili bu acının dinmesi mümkün değil yani yani sadece şunu söyleyebiliriz bir süre sonra bu acı her zaman şu an en kötü anı yani bu kriz ortamındaki en büyük acıyı çekiyorsunuz yani ileri dönemlerde hiçbir zaman bu şiddette olmayacak bu acı ama her zaman olacak bazı acılar yaşanan tabi yaşanan acıya bağlı hani anlam çıkarma dedik ya yani onu çok iyi değerlendirmek gerekiyor yani her zaman bu şiddette olmayacak bir miktar devam edecek fazla acılar yoksa neden oldu neden oldu diye düşünmek değil o duyguyu yaşamaya izin vermek gerekiyor bazen ben ee, soruları cevaplarken kurduğunuz bir cümle veyahut da bir tanımlama çok benim dikkatimi çekti ve hoşuma gitti. Aldatma sonrasında artık o ilişki bitmiştir. Yeniden yapılandırılması gerekiyor diyorsunuz. Belki de hani bu süreç içerisinde derme çatma bir bina yapmak veyahut da derme çatma bir şekilde yapılandırmak yerine bunu profesyonel bir elle veyahut da profesyonel bir yardımla olması gerektiği gibi bütün kurallara ve e, e, o aynı inşaat yaparken kullanılan o e, kanunlara uygun olması gibi belki de profesyonel bir yardımda bunu aşmak çok daha mantıklı olacaktır. O sayede de ortaya çıkan yapı eskisine nazaran belki de çok daha iyi olacaktır. Tabi aldatılan herkes e, e, terapilere gitmiyor, profesyonel yardım almıyor ama e, böyle bir yardımın yararlarının oldukça fazla olacağını düşünüyorum dediğim gibi sorular gelmeye devam ediyor şimdi bir baydan gelen bir sorumuz var yaşını belirtmemiş ama soru oldukça ilginç o yüzden okumak istiyorum 11 yıllık evli bir erkeğim İki çocuğumuz var eşimle severek evlendim ama zamanla ilişkimiz kötüye gitti eşim şehir dışına iş seyahatine gitmişti çocuklar annemdeydi bir gece arkadaşlarım beni içmek için evlerine çağırdılar Saatler geçtikçe muhabbet dönüp dolaşıp kadınlara geldi Hepsi eşini aldattığını anlatıyordu Sıra bana geldi Benim öyle şeylerle işim olmayacağını söyledim Alay konusu oldum. Benden habersiz eve beş tane Rus uyruklu hayat kadını çağırmışlar Dalga geçmelerini gururuma yediremediğim ve sarhoş olduğum için O gece eşimi aldattım Ama sabah kendime geldiğinde çok pişmandım Aradan bir hafta geçti eşim gelmişti daha fazla içinde tutamadım ve ona itiraf ettim. Bana vurdu, küfürler etti, yatak odasına gitti. Bir saat sonra bir saat sonra geri geldiğinde benim intikamım daha acı olacak. Sekiz yıldır en iyi arkadaşım dediğin insanla seni aldatıyorum dedi. Bütün dünya başıma yıkıldı. Hem aldatmış, hem aldatılmıştım. Şimdi sorarım size hangimiz suçlu? Tabi burada şey önemli hani az önce misilleme amaçlı aldatmalardan bahsetmiştik burada öfkeyle söylenmiş bir şey olabilir burada gerçekten bir aldatma var mı bir ilişki var mı gerçekten onu da değerlendirmek gerekiyor bu öfkeyle söylenmiş impatif bir şey de sözde olabilir öncelikle onu değerlendirmek lazım sonra da şuna bakmak gerekiyor burada yani amaç burada suçlu aramak değil mahkeme değil zaten hani terapide danışmak için gelen çiftlere onu söylüyorum bazen şey diyorlar işte Birbirleri suçlayıcı da e, konuşmalar içerisine girebiliyorlar, tartışma ortamına girebiliyorlar. Burası mahkeme değil. Biz burada sizin ilişkinizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz, sizin iletişiminizi nasıl daha iyi konuma e, getirip e, geliştirebiliriz bunu değerlendiriyoruz. Yoksa burada suçlar amaç değil aslında, e, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek amaç. E, bunu test etmek gerekiyor ve e, bu ilişkinin devam etmesini mi istiyorlar sizler? ...ya da e, ne istiyorlar... ...öncelikle bir ona karar vermeleri lazım... E, ...tabii öncelikle bu somut... E, ...gerçek mi gerçekten... Yani eşinin onu aldattı ...onun da e, netleşmesi lazım... ...ondan sonra çiftin birlikte... E, ...ne istediklerine karar vererek o yönde yol almaları... E, ...tabii her zaman bu... E, ...birlikteliğin sürmesi şeklinde olmayabilir... ...boşanmalar da olabilir... E, Suçlu değil önemli olan kişi ne istiyor neyi mutlu edecek sizi ve bir de şu çok önemli bir ilişkiyi bitirirken e, geriye baktığınızda keşke şunu da yapsaydım acaba keşke bunu da yapsaydım bu ilişki daha iyi olabilir miydi ya da bitmez miydi e, daha mutlu olur muyduk acaba haksızlık ettim mi ben ona? ...gibi düşünceleri oluşturacak hiçbir şey kalmaması lazım. Ve e, tamamen bitirmeniz lazım ki yine önünüze net bakabilirsiniz. Nasıl ki ilişkiyi sürdürmek için e, net olmanız gerekiyorsa... ...ilişkiyi bitirmek için de netleşebilmeniz lazım. E, bu çok önemli bir nokta aslında. Yoksa hani e, şimdiki aklım olsaydı o ilişkiye şunları da yapardım, bitirmezdim gibi... E, ...düşünceler oluşabiliyor... Ee, oldukça bu konuda dikkat etmek gerekiyor sorular gelmeye devam ediyor ama e, dediğim gibi bütün soruları program süresi içerisinde cevaplamamız mümkün değil ben hocam size bir soru daha sorayım e, sonrasında da e, programımızı kapatalım ee, soru ilginç yani ben e, bu soruyu özellikle sormak istedim belki de birçok bayanın veya da e, bizi dinleyen izleyicilerimizin dinleyicilerimizin sorularına cevap olacağını düşünüyorum. Ee, ben 34 yaşında 16 yıllık evli ve iki çocuk annesiyim. Bir senedir eşimin hareketlerindeki değişik, değişikliklerden şüphelenerek telefonunu cüzdanını karıştırdım. Sonucunda bir bayanla bir bayanla geceli gündüzdü birlikte olduğunu, telefonla görüşme yaptığını öğrendim. Sorduğumda inkar ediyor ama aynı hareketlerine devam ediyordu. Eve geç geliyor, alkol alıyor, telefonunu saklıyordu. Yataklarımızı ayırdım, boşanmayı düşünüyorum ama cesaret edip yüzüne karşı söyleyemiyorum. Ailemin yanına gidip oradan telefonla boşanmak istediğimi söylersem sizce tepkisi ne olur? Bu durumda yuvayı yıkmak mıdır mantıklı olan yoksa kabullenip öylece kalmak mı? Ona yakın davrandığımı mı itiraf etmesini sağlayabilirim yoksa tepkimi belli edip ondan uzaklaşmalı mıyım? Bu sorunun cevabı belki de burada bütün anlatacağımız her şeyi e, cevaplanış olarak da özetlemiş olacaktır. Şimdi tabii burada e, yine dönüp dolaşıp şeye geliyoruz. Kişi ne istiyor? Ne bekliyor? E, hayattan ne istiyor? Bu ilişkiye ne kadar e, yatırım yapabilecek bundan sonra? Ne? Bu çok önemli. Bir çeşit duygusal boşanma olmuş burada da. Yani işte ailemin yanına gidip mi söylesem? Ee, şöyle bir şey var. İnsanlar şey diyorlar. Acaba hani doktor hanım biz bir, çok sıkıntım var. İşte sizce bir tatile mi çıkayım? Bir değişiklik yer değişikliği mi yapayım? Sizce iyi gelir mi? gibi sorarlar. Yani şöyle e, siz kafanızı dinlemeye gidiyorsunuz ama e, kafanızın içindeki sıkıntılar da sizinle gidiyor. Yani gittiğiniz yerde de huzurlu olamıyorsunuz. Nitekim öyle yapan danışanlarımız oluyor gittiği yerde hiç evden çıkmadığını söylüyor işte gittim doktor hanım işte üç gün hiç evden çıkmadım hiçbir şey değişmedi aynı sorunlar yine devam ediyor geldim yine sorunlarla baş başayım onun için onlar çok sağlıklı bir şey getirmiyor çözüm getirmiyor yani savaşı biz şey diyoruz savaşı, savaş meydanında kazanacaksınız yatan hastalarımıza da bir hep öyle deriz tamam burası küçük bir mola sizin için ama esas dünya dışarıda sizi mücadele edeceğiniz dünya dışarıda bu çift için de aynı şey geçerli yani ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar ve bu eşi pişman mı bu yaptıklarından bu evliliği sürdürmek istiyor mu Bunların hepsi çok önemli. Tabii şüphelerle ve huzursuzlukla güven olmadan bu ilişki ne kadar daha devam edebilir? Ne kadar sağlıklı olabilir? Eşin öfkesi yoğun bir şekilde birikmeye devam edecektir. Yani yollarını çizip net bir şekilde karşılıklı iletişime geçip birbirlerini suçlamadan konuşarak bir sağlıklı karara varmaları gerekirse profesyonel yardım bir psikiyatristen yardım alarak ne yapmak istiyorlarsa onu yapmaları. Bazen terapi süreci çiftler açısından birlikte olmayabiliyor. Yani mesela boşanmaya karar vermiş yalnız yaşayan çiftin birini tek başına da görebiliyoruz. O süreci rahat atlatması için olaylara sağlıklı bakabilmesi için yalnız da yaşayabiliyor kişi duygularını, o yaz dönemini ya da hayatını yeniden kurma ile ilgili beklentilerini. Onunla ilgili de tek, e, bireysel terapiden de fayda görebiliyor kişiler. Gerekirse e, herhangi bir psikiyatrik bozukluk gelişmişse ilaç tedavisi de verebiliyoruz. Sonuçta bunun biyolojik bir kökeni var. Yani onu da tedavi etmek gerekiyor. E, duruma göre e, hareket etmek gerekiyor. Tabii böylesi bir durum e, e, bu, yani sadakatsizliğe ve aldatmaya maruz kalan kişi için hayatı e, çok çekilmez ve zor kaldığının farkındayız ve öyle olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi belki de bu konuda olması gereken veya yapılması gereken en mantıklı şey profesyonel bir yardım almak. Evliliklerinin veya da birlikteliklerinin kurtarılmaya değer olup olmadığına kendileri karar vereceklerdir. Ve iki yetişkin olarak da konuşarak ve anlaşarak ne yapmaya karar ne yapmak istiyorlarsa ona yönelik davranacaklardır. Bu hafta biraz programı erken kapatacağız. Umarım e, dinleyen dinleyicilerimiz için e, çok büyük bir sorun olmayacaktır. Ama sorunu olan ve sorusu olan dinleyicilerimiz yine bize SMS yoluyla internet yoluyla ve telefon yoluyla ulaşabilirler. Sorularını ve sorunlarını iletebilirler. Bu sayede biz e, hafta içerisinde o soruları değerlendireceğiz ve dinleyicilerimize cevap vermeye çalışacağız. Ben telefonlarımızı ve iletişim adreslerimizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için 0242 alan kodumuz 247-6848 0242-247-6848 telefon numaralarımız. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz bize sorularını ve sorunlarını SMS ile göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a mesajlarının başına box yazarak sorularını ve sorunlarını bize gönderebilirler. Ben Mehmet, ee, konuşamadıklarımızda herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Ben uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu. Her perşembe 92.5 Radyobox'ta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. Hmm. Kandım, şimdi. Beni göğsüle, adım şimdi. Ben simirken, geldim ki yüreğim seni ve senin ki annem bir bütün oldum vermişim